Yeraltı Hafıza. Noreptika Sanat Kolektif hazırlıyor ve sunuyor. Yeraltı Hafıza projesi birinci senesini doldurdu. Dinleyeceğiniz program 94.9 Açık Radyo'nun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 Geçmiş programların ses ve yazı kayıtlarını Açık Radyo'nun internet sitesindeki podcast sekmesinden yahut program için hazırlanan yeraltahafiza.blogspot.com adresinden erişebilirsiniz. Yeraltı Hafiza projesi hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek isteyenler için internet sitemiz ve elektronik posta adresimiz www.yeraltahafiza.com takip et yeraltahafiza.com Yeraltı hafıza 6 rakamıyla yazılır, yeraltı şeklinde telaffuz edilir. Yeraltı hafıza arşivi Küçük Karabalık'ın düzenlenmesi sürüyor. Düzenlemede gün itibariyle 905. yayının tasnifi yapılmış durumda. Yekünde ise takriben 1100 yayın bulunmakta. 28 Ekim 2011 Cuma proje kasasında 30 lira bulunmakta. Yeraltı hafıza projesine destek vermek için çıkartmakta olduğunuz veya kişisel arşivlerinizde sakladığınız yayınları, Noreptika kolektif Atölyesi Düş Ülke'ye karşı ödemeni PTT kargo yoluyla ulaştırarak veya Yeraltı Hafsa Projesi PTT posta çeki hesabına bağışta bulunarak destek verebilirsiniz. Posta çeki hesabımız 0883 0591 PTT Beyoğlu Şubesi. Yeraltı Hafsa'dan herkese iyi akşamlar. Ben Tuğba Dinçmen. Ee, bu akşam konuğumuz Yağmur Kutlar, kendisi noktasız fanzini çıkartan... Arkadaşımız hoş geldin Yağmur. Hoş bulduk. E, nasılsın? İyiyim. İyiyim. Teşekkür ederim. Biraz e, kendinden bahset istersen neler yapıyorsun normalde? Tabii. E, 2009'da şehir planlamayı bitirdim e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Şu anda aynı üniversitede yüksek lisans yapıyorum. Onun dışında da e, ekolojik ve permakültürle ilgili çalışmalarla ilgileniyorum. Hı hı. 2008 yılında da bu fanzinle başlamıştım. Bir, bir buçuk sene kadar devam etti ama bir iki yıllık dinlenme sürecine girdi. Hı hı. Fanzin yolculuğu nasıl başladı? Fanzinlerle nasıl tanıştın? E, fanzinlerle bir grup arkadaş, e, Fanzin çıkartalım diye buluşup aslında başladık. Hani bunun geçmişine dair çok ciddi bir araştırma yapmadık ama hı hı. bir şekilde haberimiz var idi. E, bu kolektif Fanzin işlemedi. Ve bu süreçte de ben fazla dayanamayıp kendi başıma o zaman bir fanzin çıkartırım deyip noktasıza giriştim. Bu şekilde başladı. Bu kolektif çalışmanızda hazırlamış olduğunuz veya hazırlayacağınız fanzin içeriği ne olacaktı? Yani İçerik genelde karışık bir içerik olacaktı. İllüstrasyonlar, çizgi roman tadında birkaç iş, fotoğraf, yazı karışık bir iş olacaktı. Hı hı. Kısa bir süre devam ettiniz ama bildiğim kadarıyla ön çalışmasını yaptık e, ama bir ürün çıkartamadık ortaya. Ama sonrasında Hı -hı. işte ben kendi fanzini mi çıkarttım? O ekipten biri okuldaki bir kulüple birlikte bir fanzini çalışması yürüttü çizgi roman e, içeriğinde böyle. Peki e, niçin devam edemediniz fanzine? E, çok basit bir sebepten aslında e, isim konusunda bir sıkıntı yaşandı. İsim konusunda karar verilemedi ve çalışmalar ilerlemiyordu. Ve ürün ortaya çıkamadan dağıldık. Yani içerik hazırdı ama ismini kararlaştıramadığınız için bir ortak noktada isimle karar kılamadığınız için son buldum. Evet aynen öyle. E, noktasız fanzine ne zaman başladın? 2008'de başladım dedin. E, Hı -hı. Kaç sayı çıkarabildin? Ne kadar sürdü? 7 e, sayı çıktı. E, i̇şte bir buçuk sene yayıldı. Hepsi bir e, belli yayınlanma aralığı yoktu. Hı hı. Tamamen kendi kendine gelişiyordu. Mesela son iki sayı aynı anda çıkmıştı. O da tam benim bitirme projem teslim dönemime denk geliyordu. Hı hı. Daha yoğun bir şekilde yazabiliyor ve üretebiliyordum. O yoğunluğun içinde. Bu şekilde gelişti. Biraz da noktasız fanzinin içeriğinden bahsedelim. E, neler yapıyorsun fanzinin içeriği için? E, Genel olarak benim kendi yazılarım var. Bunlar öykü, deneme ya da bazen hiçbirine uymayan kalıpsız yazılar şeklinde. Hı -hı. Onun dışında fotoğraflarım var. Kapaklarda da genelde fotoğraflarım oluyor ki o da içerideki öyküleri bütünleyen bir şey oluyor. Ee, ufak tefek çizimlerim, yani eski tadında çizimler Hı -hı. ve gene bazen bunlarla bağlantılı küçük öyküler. Bu şekilde... Hı -hı. Yani amacın nedir noktasızı çıkarırken? Yani tamamen kişisel bir şeyi, herhangi bir amaca yönelik misin? Yani nedir amacın? Noktasız benim için ilk başta bir adım, önemli bir adımdı. Yazılarımı e, insanlara sunabilmek adına bir adımdı. E, şu anki mevcut içeriğiyle benim aklımda olan şeyler çok farklı yöndeler. O zaman bir amacı yoktu. Yani belki de sadece kendini hı hı. rahatça ifade edebilmekti. Ama şu an mesela çok daha farklı bir kurguda ilerleyebilir diye düşünüyorum. Yazılarını herhangi bir dergiye e, gönderme girişiminde bulundum mu? Daha önce yani bu yazıları elebiyat dergilerine gönderme girişiminde bulundun mu hiç? Yok hiç bulunmadım. Yani çok cesaret edemedim. Noktasız. Neden? İşte e, bir şekilde bir e, kalıba girmek... Zorunluluğu belki de hep itti beni. O yüzden de ben bu kalıplara hiç maruz kalmadan hı hı. bağımsız bir şekilde kendimi ifade edebileyim. Ve bu da benim elimden çıksın istedim. Yani gönderseydin, deneseydin ne olurdu? Nasıl bir sonuçta karşılaşırdın? Onu deneyip görmek lazım. Onun yerine noktasız fanzine kendini ifade etmeyi seçtim bu durumda. Evet. Peki fanzin nelerde dağıtıyorsun? İstanbul'da mı sadece dağıtıyorsun? Şehir dışına gönderiyor musun? İstanbul'da nerelere bırakıyorsun... ...bırakıyorsan bir yere? Ee, İstanbul'da başladım dağıtmaya... ...ama hiçbir yere bırakmıyordum. Kendi arkadaş çevremde dağıtıyordum sadece. Hı -hı. Elden veriyordum. Ee, bana bir şekilde... ...dolaylı yoldan ulaşan insanlar da oldu. Onlara da ulaştırdım sonrasında. Hı -hı. Ee, sonra bok kültürüyle tanıştım. Onlara... ...bir 10-15 kopya teslim ettim. Onlar şehir dışına taşıdılar. Hı -hı. İlk 5 sayıyı... Ee, Sonrasında da birkaç fanzin sergisinde gezdi ama sadece kapağı vardı yani içeriğini dağıtamadım. Ee, genelde İstanbul içinde ve bana ulaşabilen insanların ulaşabildiği bir Yani fanzinde. şey yapmadın hani özellikle bir yere bırakıp insanların ulaşmasından ziyade hani karşına çıkan herhangi birisine elden vererek özel bir çaba sarf etmedin anladın evet, tabii evet. Yani. Bir herhalde parasız dağıtıyorsun yani evet. ücret talep etmiyorsun. Peki derginin hazırlık aşamasında hani yaşadığın sıkıntılar nedir? Ee, çıkarırken maddi ya da mani olarak e, yaşadığın sıkıntılar nedir? Var mı böyle sıkıntılar? Yaşadın mı? Maddi sıkıntılar e, yaşadım. Mutlaka Be baskısı sırasında tabii ki. çıkabilecek sıkıntılar vardı. Fotokopi alırken vesaire. Evet. E, maddi sıkıntılar yüzünden birkaç ay erteleme... Yani hazır fanzin ne evde bekletip işte ancak parayı bulunca bunun da fanzini ayırmıştım deyip o şekilde baskı alıp insanları ulaştırabilme gibi bir durum mu oldu? Ama o sırada da mesela internet üstünden PDF olarak paylaşıyordum ki merak eden insanlar işte kaç kişilerse onlar en azından ulaşabilsinler diye sonra basılı haline ulaştılar. Maddi sıkıntılar hani çok bilindik bir şey ama manevi... Olarak da... Ne bileyim yani yazım sürecinde, hazırlık sürecinde veya dağıtırken birilerine ulaştırırken fanzini yaşadığın sıkıntılar varsa? ya Hiçbir araya getirmekte problem yaşamadım. Genelde bir gecede onların hepsi geliyordu ve yazıp biraz da işte o dönem içinde çektiğim fotoğraflardan, eskizlerden toparlayıp bir araya Hı -hı. getirip e, oluşturabiliyordum. Ama tabii... Onu getiren zaten sıkıntılı bir süreçti. Hani o maneviyatı noktasızı besleyen şeydi. Hı hı. Şey nasıl, insanların tepkileri nasıl falan okuyan insanların? İyi ee, tepkiler alıyor musun? Alıyordum. Yani yazdığım ve dağıttığım dönemde şu anda hı hı. durduğu için sadece şey diye soruyorlar. Ne zaman yeni sayı geliyor artık çok bekletmedin mi diye. Genelde çok içten ve açık... ...hatta fazla cüretkar olduğu için... ...çünkü çok kişisel paylaşımların... ...olduğu yazılarda var... ...şaşırtıcı ama... ...bir yandan Hı -hı. da insanların hoşuna giden bir şeyi... ...yakalamıştım. Yani talep oldu mu peki... ...işte e, okuyan birisi... ...ne bileyim bunlardan işte... E, ...ulaşmak isteyen insanlar oldu mu... ...bize de gönderin bakalım. Ne oldu. E, i̇lk sayıdan sonra... ...daha fazla basma ihtiyacı... ...hissettim Hı -hı. çünkü... E, benim birebir tanıdığım insanların arkadaşları tarafından istenmeye başlandı. İşte başka fanzinlerden bizde de yazar mısın gibi talepler geldi. Hı. Ama ben onlara ne kadar yazı göndersem de noktasıza bütün enerjimi verdim. Nerelere yazı gönderdim Basıldı mı diğer fanzinlerde yazılayım? Ee, bok kültürüyle birlikte işte. Hı hı. Ne kadar süre orada? Sanırım iki sayıda iki ayrı yazım çıktı. Hı hı. Sonrasında bir şekilde bağlantımız kopmasa da iletişimimiz bitti gibi ya da ara verildi ona da hı hı. bir şekilde ee, işte yeni yeni tekrar bir takım talepler geliyor böyle işte bizde de yazar mısın diye onun dışında internet üstünde de fazin değil tabi ama gene fazin mantığında daha kolektif üretimler içinde bloklarda yazılar yazdım. Hı hı. <gülüyor> İnternet üzerinden de paylaşıyor musun fanzini? PDF formatında paylaşıyorum dedin. Hı hı. E, bundan yola çıkarak da şunu sorayım ben sana. İnternette e, fanzinin PDF formatında yayınlanması hakkında düşüncen nedir? Yani olumlu mu bakıyorsun? Sen yayınladığına göre olumlu bakıyorsun bir fanzinin. E, dijital ortamda da yayınlanabilir. Evet ama ben mesela şahsen bir fanzine dokunarak e, ulaşmayı çok daha evet. fazla isterim. Ama eğer ki ulaşamıyorsam ve o sırada... Onu internet üstünden okuyabiliyorsam o da kafidir. Çünkü fanzimi basan bazı arkadaşlar şöyle bir tepki veriyor. Mesela kesinlikle internette olmamalı. Hmm. Ee, yani fiziksel olarak bulunmalı, dokunulabilmeli ama internette hiçbir şekilde bulunmaması gerektiğini. Onun işte e, fanzinin doğasına aykırı bir şey olacağını düşünüyor. Yani o kadar katı değilsin demek. Yok değilim. Ee, bizim e, hafıza, yeraltı hafıza arşivi konusunda ne düşünüyorsun peki? İşte bunun tam bu noktada çok önemli bir girişim olduğunu düşünüyorum. Çünkü madem fiziksel olarak dokunmalıysak fanzine bunun bir kütüphanesi olmalı ki erişebilmeliyiz. Çünkü ben doğuda yapılan işlerden habersizim ve merak ediyorum. Bunu bana hı hı. ulaştırabilecek bir kütüphane var ise harika. O zaman internete de ihtiyacım yok. Sadece bu kütüphaneyi kullanarak ben ve benim gibi bu konuda meraklı insanların o açlığını bastırabilir. Ama işte bu kütüphanenin oluşma süreci içinde gene de internette bir şekilde ihtiyacımız olacak. Bir de şöyle bir şey var yani fanzinler e, ne bileyim senin fanzini mesela 10 sene sonra bulamayabiliriz. Hı -hı. Kaybolurlar, silinirler, e, kağıt ya kalmayabilir. Ama 10 e, sene önce çıkmış bir fanzine dijital ortamda ulaşabilirsin. Evet. Bu şekilde saklanması o anlamda da manalı. Evet. E, 90'lar fanzinleri ne kadar takip ediyorsun? Var mı? Arşiv falan yapıyor musun? E, herhangi bir arşivim yok. Sadece fanzin çıkarttıktan sonra tanıştığım bir takım arşivci arkadaşlardan elde ettiğim fanzinler var. Hı -hı. Ama e, hani onlarla da çok uzak da değil, yakın da değil böyle temassız bir ilişki var. Hani Onları takip etmedim o dönem. Hı -hı. O dönem içinde takip Hı -hı. etmedim ama sonrasında... Daha yeni oluşumlarla yakın bir ilişki içindeyim. Yani arşivin yok. yok. E, ama sonuçta fanzin çıkarırken e, fanzini tanıyordun ve e, hmm. fanzin çıkarma fikrini sana veren de görmüş olduğun bir fanzin. Tabii. E, peki sen fanzin sence nedir? Senin tanımında fanzin nedir? Benim tanımımda fanzin birey ya da kolektif grupların bir şekilde kendilerini... Ee, ...hiçbir kalıba bağlı olmadan ifade edebildikleri bir platform, Hı -hı. bir bağımsız zemin. Fanzin aynı zamanda illegal bir şey. Yani Hı -hı. illegal bir yayın, Hı -hı. legal değil. Bir de şeyin hakkında ne düşünüyorsun? Mesela bazı fanzin çıkaran arkadaşlar var. E, fanzinlerin içerisinde işte isimlerin üzerine editör e, ibaresi yer alıyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Olmalı mı olmamalı mı böyle bir şey? sonuçta editör legal yayınlarla, dergilerde olan bir şey yani öyle bir e, hiyerarşik düzenle yok fanzinlerin içinde yani bana çok mantıklı gelmiyor öyle bir düzenin tekrar bağımsız zeminde yeniden kurulmaya çalışması çok anlamlı değil. Ama onlara sorduğum zaman hani bu ulaşmaları için insanların bir şey sonuçta orada bir e, iletişim kurabilecekleri bir e, yetkili bir kişi bekliyorlar ve ondan dolayı yazdıklarını söylüyorlar ama aslında isim üzerinden de ulaşabilirler evet, öyle değil mi evet yani her oradaki editör e, e, sıfatı altındaki insanı değil de her bir bireye ulaşabilmeleri çok daha anlamlı olur o noktada çünkü orada üretim yapan her bir birey ve o hepsinin ürünü hı hı. E, peki e, şimdi ara verdiğini söylemiştim o fanzine tekrar hı hı. çıkarmaya başlayacak mısın yani noktasız olarak mı devam edeceksin eğer tekrar çıkaracaksan fanzin Var mı yeni bir şeyler ileride düşündüğün. Noktasız'a ara verdiğimde de aslında noktasızı ikiye ayırmak gibi bir fikrim vardı. O işlemedi ve noktasızın bir dönüşüme girmesi gerektiğini düşünüyordum. Hı -hı. Şimdi de tam o dönüşüm içindeyim hem kendi içimde hem de bunun üretimine dair. Muhtemelen gene benzer bir içerikte olacak ama biraz daha odaklı ve daha bir belli bir amaca yönelik. Mesela Mesela daha çok içine girdiğim bu işte ekoloji ve permakültürle ilgili kendi hı hı. yaptığım e, yolculuklar hem içsel hem de fiziksel olarak yaptığım yolculuklara dair belki biraz daha hı, resmi olmayan bilgi içerikli yazılar şeklinde. Ama bu tamamen benim e, toprakla olan ilişkimin paylaşımı biçiminde hı hı. mesela. Ve biraz daha format olarak da değişebilir. Yani standart bir A5 formatı vardır Fanzi'nin. Belki evet. bundan çıkıp bir kağıt parçası olabilir. Tek sayfa mesela. Evet. Arkalı önlü bir sayfa olabilir. Ee, peki e, bir kolaj çalışmasından bahsediyordun. Biz konuşurken dışarıda Hı -hı. sohbet ederken. Onu hayata geçirmeyi düşünüyor musun? Evet. O da aslında bunun gene bir parçası olacak. Yani... Aslında her şeyi bir şekilde noktasıza bağlamaya çalışıyorum. Belki de hani o benim çocuğum Hı -hı. olup bu kadar yıl e, onu büyütmeye çalıştığım için... ...hani noktasıza bağlı gene öyle bir çalışma içinde ya da onun dışında... ...ama gene altında noktasız imzasını taşıyan benim adım yerine Hı -hı. bir çalışma olabilir. Ama bu koleji gene daha çok metin üstünden... ...yapmak gibi bir düşüncem vardı. Belki bunun biraz da görsel tarafını... Hı -hı. ...çalışmam lazım kendi kendime. Mesela şey geldi hemen aklıma... ...hani fotoğrafta çekiyorsun mesela... ...ve fotoğraflardan e, bir kolaj oluşturma fikri... ...böyle bir şey olabilir, böyle bir şey geldi evet, aklıma? Evet, evet olabilir. Fotoğrafla bunu... ...noktasız üstünde yapmadıysam da... ...kendi kendime Hı -hı. yapmışlığım var. Hani o... ...onu e, hayata geçirebilirim. Evet, sonuçta bir bilgiye sahipsin bu konuda... ...ve Hı -hı. yani böyle bir şey de yapılabilir... Ee, peki o zaman yeni sayılarını bekliyoruz noktasızın kısa zamanda. Ee, sana da teşekkür ediyoruz bu akşam konuğumuz olduğun için. Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Yeraltı hafıza. reptika sanat Kolektif hazırlıyor ve sunuyor açık radyo program destekçisi olun bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41